Auzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin ve ala alihi wasahbihi ecmein Rabbi sahli sadri ve yessir li emri wahlul ukta min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma rabbi yessir wala tu'sir Rabbi temmin bil khair Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili öğrenciler. Bu haftaki dersimizde sınırları korumak ve fetih hadisleri ile alakalı rivayetlerden bahsedeceğiz. Evet, e, sınırları korumakla ilgili hadis sin baş kısmına bakacak olursak Hattasin Abdullah bin Emir, Semi ibn Nadır, Hattasin Abdullah bin Abdullah bin Dinar, Annebi Hazim, Ansayr bin Sad Es-Saidi radıyallahu "En-Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: Ribatu yumn fi sabilillah hayrun min ed-dunya." Seyyid Ensad Es-Saidi radıyallahu nakledildiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur. Allah yoluna bir gün sınır bekçiliği yapmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. İkinci hadisimiz İstanbul'un Fethi hadisi olarak geçen rivayettir. Burada e, Fethi hadisi olarak sıkıldığı rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve tuhtahannel konstantiniye veleniyamel emiru emiruha veleniyamel ceyiş zelkel ceyiş Şeklinde e, naklettiği bir rivayet yer almaktadır. Evet, sınırları korumakla ilgili geçen bir hadisimizde, yani ribaati yevmin fi sebi'lillahi hayvun dünya e, ifadesinin tam metni burada yer almakta. Selim'in Sa'd es nakletmiş olduğu bu rivayette, Hz. Peygamber'in Allah yolunda bir gün sınır bekçiliği yapmak, yani ribaati yevmin, ribat kavramı sınır bekçiliği yapmak anlamına geliyor. Ee, tabii burada fi sebi ifadesi var. Yani Allah yolunda e, bir gün e, sırır bekçiliği yapmak ifadesi e, hayrun minet dünya ve ma dünya üstündekilerden daha hayırlıdır şeklinde bir rivayet netledilmiştir. Rivayetimizin geçtiği kaynağa bakacak olursak Buhari'nin e, kitab-ı cihadında yani cihat bölümünde 73 numaralı e, babın altında e, zikredilmektedir. Evet, e, bugünkü hadislerimizin e, daha ziyade dikkat ederseniz e, hep e, gerek fetih, gerekse sınırları korumakla alakalı e, rivayetler üzerine yoğunlaşacaktır. Dolayısıyla e, bu rivayetlerin yer aldığı bölümler daha ziyade cihat bölümlerinde yer aldığını göreceğiz. Öncelikli olarak kavramlardan başlayalım. Ribat ne demektir? Ribat ifadesi sınır ya da hudut. Vatan topraklarının düşmanı en yakın ve dolayısıyla emniyetten ve güvenlikten en uzak bulunan, düşman eline geçmesi geçme tehlikesi büyük olan en nazik noktasıdır olarak geçer. Arkasında bütün vatanın kaderi bulunmaktadır. Yani ribatın olduğu yer, hudut yeri. Dolayısıyla e, sınırda yapılacak görev hem çok ağır hem de normal üstünde bir yanıklık ve fedakarlık gerektirmektedir. Ribat kelimesiyle anlatılan sınır bekçiliğinin ehemmiyeti, çeşitli yönleriyle ayet ve hadislerde açıklanmıştır. Şimdi bu ayet ve hadislerden bir kısmını size zikredeceğim. Bu ayetlerden bir tanesi, Ali Suresin Suresi'nin 200. ayeti. Ey müminler, sabredin, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, sınırlarda nöbet bekleyin. Yani cihada hazır ve Allah'a karşı saygılı olun ki felah bulasınız, kurtulasınız buyurulmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin konuya ait 20 kadar hadisinde ortaya konulan özellikleri şöyle sıralamak mümkündür. Bir gün sırrı bekçiliği dünya ve üzerindekilerden hayırlıdır. Biraz önceki okumuş olduğumuz rivayette geçtiği üzere. Bir başka rivayette yani konu itibariyle bakıldığı zaman bir gün sırrı bekçiliği bir ay oruç ve gece namazından hayırlıdır. Allah yolunda bir gece uykusuz kalmak, bin gece nafile namaz kılmaktan daha faziletlidir. Bir başka e, konu başlığı, sıra bekçiliği yaparken ölen kıyamete kadar kesintisi sıvab alır. Allah katından merzuk olur, fettandan ve kabir azamından emin olur. Kıyamet gününün o büyük dehşetinden emin olarak haş olur. Allah yolunda uykusuz kalan göze cehennem ateşi haram kılınmıştır şeklinde rivayetler gelmiştir. Bütün bu tepşir ve teşvikler uygulamada başta sahabiler olmak üzere Seleften pek çok zatın huduk boylarında yaşamayı, sınır bekçiliği yapmayı tercih etmeleriyle neticelenmiştir. Bu e, hadislerin ve hadislerle ilgili bir takım değerlendirmelerin topluca yer aldığı Tepsiro İbn Kesir, İbn Kesir'in tepsiri vardır. İbn Kesir'in tepsirinde de ayrıntılı bir şekilde buralarda yer almaktadır. Öte yandan işaret edelim ki genel bir tasvibe masal olmamakla beraber bir namazdan sonra diğer namazı bir diğer bir namazı beklemeye de ribat denildiği de nakletilmektedir ki bu çok fazla itibar görmüş bir e, anlam değildir e, hadis e, külliyatında. <gülüyor> Hadisin açıklamasıyla ilgili olarak yukarıda zikretmiş olduğumuz e, rivayetin daha farklı versiyonları e, ya da konuyla bağlantılı diğer tarihlerine baktığımız zaman e, sınırlarda yani hudut boylarında nöbet beklemenin ve bu uğurda e, şehit olmanın ne derece faziletli ve üstün olduğu gayet açık ve nettir. Dolayısıyla e, üstelik de ayet e de dikkat ederseniz Sabı yarışına düşmanlığınızı geçin sınırlarda nöbet bekleyin ifadesi. Yani kavramsal açıdan baktığımız zaman ne derece önemli olduğunu gayet ortaya koymaktadır. Tabi e, bu şimdi e, etrafı e, tel örgülerle çevrili bir şekilde bunu değerlendirebilirsiniz. Bir sınır boyunun ya da e, belli bir hatsın e, çizildiği alan olarak düşünebilirsiniz. Tabi bu, bu sadece lafzi anlamındaki bir değerlendirmedir. Bu bu hadisi şerif aynı zamanda aynı zamanda sadece e, sati anlamda ya da e, şekli anlamdaki bir sınır boyunu nöbet boyunu beklemek olarak değerlendirmenin yanında bir de manevi anlamda nöbet boyunu yani nöbetleri nöbet tutmak anna geldiğinde düşünmek gerekiyor. Evet e, hadislerde e, açık ve net olan şu durum var ki sınır boylarında sınır boylarında nöbet beklemek, ve bu uğurda şehit olmanın Cenab-ı Hakk'ın katında ne derece büyük önem arz ettiği gayet açık ve net bilinen bir şeydir. Çünkü siz o sınır boyunu beklemiş olmakla geride kalanlarından yapmış oluyorsunuz. Aynı zamanda onların namusunu, onların ırzını ve aynı zamanda bütün manevi değerlerinde konum altına almış oluyorsunuz. Bu arada tabi cihat kavramı ile ribat kavramının bir kıyaslamasını yapmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak da Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayet şöyle. Ribat cihattan faziletlidir. Bakınız çok önemli bir ifade. Çünkü ribat Müslümanların kanını korumaktır. Cihat ise müşriklerin kanını akıtmaktır. Görüyorsunuz değil mi? Cihat ile ribat arasındaki fark da ribatın Müslümanların kanını korumak olduğunu Cihad ise müşriklerin kanını akıtmak olduğunu bir şekilde ifade etmiştir. Dolayısıyla da cihad ile karşılaştırıldığı zaman e ribatın cihattan daha üstün olduğu e bu çerçevede bu çerçevede dikkat edilmesi gerekiyor. Cihad ile karşılaştırılması yapılacak ve belli bir gerekçe ile de olsa üstünlüğü iddia edilecek kadar önem arz eden sınır bekçiliğinin ya da sınır korumacılığının değeri tüm vatan satının sınırlaştığı günümüzde Müslümanlar açısından son derece artmış bulunmaktadır. Şer'i sınırların süratle yıkılmaya çalışıldığı bir ortamda sınır bekçiliği kafalara, gönüllere, ailelere, sokaklara ve toplumun her kesimine kaymıştır. Yani artık sınır bekçiliği salt anlamda bir e, toprak parçasının sınırını beklemek olarak değil. Bakınız, önemsiz anlamda demiyorum. Sadece ona hamletmemek gerekiyor. Aynı zamanda biraz önce ifade ettiğim gibi Manevi sınırları da bu çerçevede dikkate almamız gerekiyor. Yani kafalara, gönüllere, ailelere, sokaklara ve toplumun her kesimine e, kaydırmak gerekiyor. Zira manevi sınır, sınırları çiğneyerek maddi sınırları korumak zaten mümkün değildir. O halde artık ribat İslam'a yabancı her şeye karşı İslam'a ve milli değerlere karşı olan milli değerlere karşı olan her şeye karşı sınırları koruma uyanıklığı ve sorumluluğu anlamını da gelmektedir. Şimdi teknik olarak şunu ifade edeyim. Maddi anlamda yani salt olarak belirli bir arazi parçasını ya da arazi sınırını ya da hat olarak ifade edilen e, sınırı bekleme ifadesinin hakiki anlam olduğunu ama bunun ötesinde manevi sınırları koruma şeklindeki ifadenin de yorum olduğunu da burada size hatırlatmış olayım. Yani dikkat ederseniz buradaki ilke sınırı korumak. Yani daha doğrusu koruyuculuk esastır. Koruyuculuk çerçevesinde meseleye baktığımız zaman bunu manevi alana çektiğinizde yani salt olarak sadece belli bir arazi parçasından belli bir arazi parçasından değil onun da gerisinde kalan manevi değerleri korumak olarak düşündüğünüz takdirde ve bunu bu şekilde hamlettiğimiz zamanda bunun yorum olduğunu yorum olduğunu dikkat almamız gerekiyor. Yıllardır Müslümanlara İslam dışı bir hayata alıştırma gayretleri ve hayata uyma çağrıları çağdaşlık ve vatıllaşma gereği olarak sürdürüle gelmektedir. Bütün çarklar bu istikamette döndürülmektedir. Bu sebeple şimdi bütün vatan ribat al alanıdır. Yani şimdi bütün vatan ribat alanı olarak değerlendirilmez gerekiyor. Yani belli, sadece belli sınırlar olan değil. Bunun için de İslam her Müslümanların hem Müslümanların hem de düşmanlarının ağırlık şekilde gündemindedir. Din pratiktir. Yaşayış biçimidir. Müslümanlar dinin ibadet ile ilgili ahkamını şöyle böyle yerine getiriyorlar diye dinin onların gündeminde olduğunu kabul etmek isabette olması gerektir. Dinin bütünüyle ahlakı, muamelatı, ahkamı, Sorumluluğu ve mesajı günlük hayatta hissedip yaşamadıkça onu ne kadar gündemde saymak mümkündür. Sonra dinin gündemde olması demek sadece bunlarla da açıklanamaz. Zira din, akıl, mal, nefis ve nesil gibi korunmasına memur kaldığımız değerlerin tümünü kucaklayıcı, köklü tedbir ve ciddi teşebbüslere girmiş olmak gerekmektedir. Gerçek şudur ki dinin korunması ancak şu üç adımın atılmasıyla mümkündür. 1- dinin hükümlerini bizzat ve fiili yaşamak, ikincisi müesseselerini kurmak ve kurdurmak, üçüncüsü ise eğitim ve öğretimini yapmak ve yaptırmaktan ibarettir. Hemen belirtelim ki bu üç noktada toplumumuzda müsbet gelişmeler görünüyor değil. Ancak bunları çarpıtmak ya da etkisiz kılmak için her seviyede her türlü sinsi girişimlerin bulunduğu da bir gerçektir. O halde şimdi tam bir nöbetçi uyanıklığı, sorumluluğu, eğitimi, tecrübesi, gözü karalığı, tedbiri ve tereddütsüzlüğü lazımdır. İslam'ı mesele edinen, onu hayat gündemini ilk ve temelli maddesi bilenler için bu hiç de zor olmayacaktır. Sınırları koruma sorumluluğunu Hududullah'a riayet, dikkatli ve titizli olarak anlayıp uygulamakla ispat edebiliriz. Demek ki sınırları koruma sorumluluğunu Hududullah dediğimiz Allah'ın hadlerine Rihayet, dikkat ve titizlik olarak anlayıp uygulamakta ispat etmiş, etmiş oluruz. Çünkü mümin olarak gayemiz hayatı Müslümanca yaşamaktır. Şimdi eğer hatırlarsanız, iman ve İslam kavramlarından sonra bir başka kavram gündeme getirilmişti. İhsan kavramıydı. İslam kavramının Allah'ı her ne kadar biz Allah'ı görmesek bile Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmemiz gerektiğini sık sık dile getirmiştim. Aynı zamanda bu 24 saatin her alanını bir ibadet alanı, bir ibadet vakti olarak terakki ettiğimiz zaman yaptığımız her işte, her olayda bir İslam hassasiyeti, İslam ilkesinin temel bir olan doğruluk, dürüstlük ve en bir şeyi en güzel şekilde yapma hassasiyeti ve dikkati ve titizliği içerisinde olduğunuz takdirde bu 24 saati Allah'ın sınırları olarak da telakki etmemizde herhalde bir sakınca yoktur. Evet, bir başka hadisimiz ki oldukça kafaların bazen karıştığı, hakkında çok şeylerin söylendiği bir rivayettir. Hemen hemen pek çok kişinin de farklı bir çevreden değerlendirmeye çalıştığı rivayetlerin başında gelmektedir. Evet, Hattesena Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe ve semiyatuhu ana min Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe ta'la Hattesena Zeyd bin El-Hubab ta'la Hatteseni El-Velid bin Mughira El-Mafiri ta'la Hatteseni Abdullah bin Mişir El-Khasamîn انه نبه انه سمى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتحن القسطنطينيه ولن يعمل امير اميرها ولن يعمل جيش ذلك الجيش قال تدعاني مسن نبي ناظن الملك فسالني فحتسوه فغزا القسطنطينيه Evet Abdullah bin Bişir el-Hasami'den nakledildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Burada Gale diyen kişi Abdullah bin Bişir. Diyor ki Mesna bin Abdülmelik ki vefat tarihi 120 beni çağırdı ve bu hadisi sordu. Ben de ona bu şekilde naklettim. Bunun üzerine o aynı sene Konstantiniyye'yi fethetmek üzere yola çıktı. Şimdi bu hadisin aynı zamanda fidyata geçirişini gösterecek olan bir ifade olmuş oluyor. Arapça tükenli bir kelime olan fetih kapatmak kapatmanın zıttı olup açmak anlamına gelmektedir. Terim olarak anlamı ise bir düşman beldesini, bir şehri harp veya sulh yoluyla ele geçirmek ve kapılarını Müslümanlara açmak anlamına gelmektedir. Fetih kavramı İslami literatürde bazı yerler için kullanılmış olsa da özellikle Kur'an-ı Kerim ve hadiste iki yer için zikredilmesi konumuz açısından anlamlıdır. Birincisi İslam'ın kalbi ve merkezi olan Mekke'nin fethi için Kur'an-ı Kerim'in 48. suresinde kullanılmıştır. Söz konusu surenin ilk ayetinde ''İnna fetahna leke fetham mübina'' ''Muhafkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik.'' Uğrulmaktadır. Bu nedenle bu sureye Fetih suresi adı verilmiştir. Kur'an'da Mekke'nin ile ilgili geleceğe ait bir haberi vermesine karşın Kur'an'da Mekke'nin ile ilgili geleceğe ait bir haber vermesine karşın geçmiş yani mazi zaman kullanılmıştır. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْنَا ifadesinin mazi e, ifadesi kullanılmıştır. Ancak gelecekten haber vermektedir. Arapça gramer kaidesine göre istikbale ait bir bilgi ve haber için Arapça gramer kaidesine göre şöyle bir e, durum söz konusu. İstikbale ait bir bilgi ve haber için geçmiş zaman kipi kullanılması olayın kesinlikle vuku bulacağını işaret etmek için kullanılır. Ki Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde geleceğe ait olaylar için bu tür ifadelerin kullanıldığı bilinmektedir. Evet, rivayetin geçtiği kaynaklara şöyle bir göz atalım. Ahmet bin Hanbel'in müsterdinde geçmekte. Buhari'nin Et-Tarihul Kebirinde yine Buhari'nin Et-Tarihul Sahiris'in eserinde Abdülbaki bin Kaninin Kaninin'in hocamız eserinde Süleyman bin Süleyman bin Ahmed et-Taberani'nin el-Mucemü'l-Kebir'inde Hakim en-Neysaburi'nin El el-Mustedrek'inde İbn Abdilber'in el-İstiab'ında Hesemi'nin Mecmu'z-Zevat'ında ee, ve Mimbu'l-Fevad isimli eserinde şu yukarıda okumuş olduğumuz rivayet geçmektedir. Kütebi Tisa içerisinde sadece Ahmed bin Muhammed'in müstedeminde geçmekte. Buhari'nin iki eserinde yani sahihinin dışında yer alan ve tabakat dediğimiz tabakat-i alakalı bilgilerin yer aldığı eee Tarihul Kebir isimli eseriyle Tarihun Sahih isimli eserinde bu rivayet zikredilmektedir. Aynı zamanda sahabenin anlatılmış olduğu, sahabelerden bahsedildiği eee Abdülvakib'in Kani'nin hocamız sahabe isimli eseriyle İbnü'l-Berrin el-İshab isimli eserinde de bu rivayete rastlıyoruz. Aynı zamanda da e, Taberaniye'nin Mucemül Kebiri'nde bu rivayet yer almaktadır. Evet, fetih kavramının e, geçmiş, gelecek için kullanıldığında e, gelecek için kullanıldığında e, kip olarak, mazi kipin kullanılmış olmasının onun gelecekte mutlak anlamda olacağının bir işaret olduğunu belirtmiştik. Kur'an-ı Kerimleri buna benzer ayet zikredilmişti. <gülüyor> Yukarıda da zikredildiği gibi Mekke henüz fethedilmeden önce Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki biz sana apaçık fetih verdik. Demek suretiyle Mekke'nin fetihinin kesin olduğu bildirilmiştir. Bu ayet ve bu sure vicretin 6. yılında Hudeybiye seferinden sonra Zilkade ayında nazil olmuştur. Ve aradan iki yıl geçtikten sonra hakikaten Mekke kan dökülmeden feth fetholmuştur. İkincisi fetih kavramı Allah'ın elçisi Hz. Muhammed'in kendi sözünde çeşitli yerleri fetih için ve özellikle de Konstantiniyye yani İstanbul için kullanılmıştır. Kaynaklarda geçtiği şekliyle Hz. Peygamber İstanbul'un fethi için mazi kalıbı değil, Muzari yani geniş zaman kipini seçmiş ancak fiilin hem başında hem de sonunda Arapçada sözü pekiştirdiği bilinen tekit harflerini kullanmıştır. Fiilin başına lam harfini sonuna ise şeddelinun harfini ilave etmiştir. Bu durumda mana daha çok kuvvetlendirilmiş olmaktadır. Yani yukarıdaki e, kaydenin dışında normalde geleceği ifade eden ee, gelecek kipinin kullanılmış olması e, ve buna e, ilaveten lan ve nunu tehkidiyenin de e, ilave edilmiş olması bu olayın gerçekleşeceğine dair bir e, alamet olarak da ifade edilmektedir. Diğer yandan Mekke'yi kimin fethedeceği Kur'an'da açıklanmış, bu fethin peygamberi e nasip olacağı bildirilmiştir. Buna karşılık hadiste ise İstanbul'un kesinlikle fethedileceği müjdelilmiş ancak ne zaman ve kim tarafından fethedileceği net olarak belirtilmemiştir. Tolansil İstanbul'un alınması Hazreti Peygamber'den sonra bütün Müslüman komutanların hayalini süslemiştir. Ve nihayet Allah Resulü'nün bu haberin, bu haberinden 8 asır sonra İstanbul'un fethi Büyük Türk hükümdarı Fatih Sultan Mehmed'e ve onun şerefli oltusuna nasip olmuştur. Evet, tabii şimdi burada ne zaman ve kim tarafından fethedileceğini olarak belirtilmediği e, bu durumda hadisin e, sıhhati noktasında önemli bir etkendir. Çünkü biz hadis usulünde şunu biliyoruz ki e, rivayet geleneğinde eğer bir rivayet yani Hazreti Peygamber'in ağzından e, zaman ve bizzat zamanın ve kim tarafından da fethedili bir zaman, kim? Ve zaman olarak da ifade edilmişse bunun e, daha ihtiyata karşılanması gerektiğini her zaman söylemişizdir. Fakat İstanbul'un e, stratejik öneminden dolayı Konstantinye tabi o zamanki adıyla Konstantinye'nin stratejik öneminden dolayı Hz. Peygamber'in e, kendisinden sonra gelecek olanları teşvik mahiyetinde ve bir öngör olarak e, stratejik çerçevede veri sürmüş olduğu ve tabi bunu ortada tehdit edici anlamındaki ifadesi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber İslam'ın fetihlerle ilgili hadislere bakacak olursak, önce genel çerçeveden fetih hadislerini ve daha sonra Konstantini hadislerine bakalım. Hz. Peygamber İslam'ın ilk yıllarından beri Müslümanlar zor günlerde bunaldıkça ashabına gelecek parlak günleri ve İslam'ın hakimiyetini haber vermiş. Bu surette hem zor ve sıkıntılı anlar yaşayan ilk Müslümanları teselli etmiş hem de Müslümanlara karşı tam bir dayanıklık göstermesi bakımından onları itmiştir. Örneğin Mekke'de müşriklerin işkencelerinden şikayet eden Hebbab bin Eret'e geçmiş ümmetlerden misaller verdikten sonra San A'dan yalnız başına yola çıkan birinin yatıcı hayvan korkusu dışında hiçbir korku hissetmeden ta Hadramöv'te kadar emniyet içerisinde yolculuk yapacağı günlerin yakın olduğunu bildirmesidir. Hazreti Peygamber Müslümanlara Yemen, Şam ve Irak bölgelerinin fethedileceğini, Kistan'ın sarayındaki hazinelerin Müslümanların eline geçeceğini, yıllar öncesinden haber vermiştir. Rum diyarının yani Anadolu'nun fetholunacağını da bu arada bildirmiştir. Bunun yanı sıra Konstantiniye ve Roma'nın fetholunacağını, Konstantiniye'nin mi Roma'nın mı daha önce fetholunacağı sorulduğunda ise önce Hirakli şehri olan Konstantiniye'nin yani İstanbul'un fethedileceğini bildirmiştir. Medine döneminde de Hende Karpi, yani Hicretin 5. senesinde öncesinde Müslümanlar büyük bir gayret ve fedakarlıkla Medine'yi savunmak için hendek kazmaya çalışırken Hz. Peygamber kendilerine Şam, Kisra ve Yemen'in saraylarının ve nüfus bölgelerinin Müslümanların eline geçeceğini müjdelemiştir. Bu müjdeler Müslümanlara içinde bulundukları kötü günler anlatacaklarını yani bir anlamda zaferi kazanacaklarını önceden haber vermektedir. Kaldı ki bu durum asla kuru bir cesaretlenme taktiği de değildir. Zira Hazreti Peygamber hiç kimseyi aldatmaz ve gereksiz konuşmazdı. Onun verdiği haberler şayet ona aidiyeti kesin ise doğru çıkacaktır ve çoğu da doğru çıkmıştır. Bugüne kadar tarih şayet doğru anlaşılması Hazreti Peygamber'in verdiği hiçbir haberde yalan ve yanlışın tespit, e, tespit edilemediğini ortaya koymaktadır. Evet bu genel e, bilgiden sonra yani fetih hadisleriyle ilgili bu Hazreti Peygamber'in kendi zamanında e, bizzat kendisinin söylediği ileride e, sadece elbet bir gün olacaktır ya da falanca filanca yerleri Müslümanlar fethedilir tarzındaki ifadelerinin e, belli genel çerçevedeki, genel çerçevedeki bir değerlenilmesi e, olmaktadır. Şimdi bundan hareket ederek İstanbul'un fethiyle ilgili hadislere geçelim. Kadınlar sen burada hadis ifadesi değil hadisler ifadesi var. Ona göre bir açıklama yapmamız gerekiyor. İstanbul'un fethiyle ile ilgili meşhur olmuş hadisin dışında kaynaklarda fethiyle ile ilgili birçok hadis daha bulunmaktadır ki bunlarda da İstanbul'un fethi haber verilmektedir. Aynı zamanda Ahmet bin Hanbel'in müstedesinde geçmekte. Tarih Kutbi'nin de ilerinde bu e, fethi hadis yani bu hadisin dışındaki bir hadislerde yer almaktadır. Bu rivayetlerden başka, diğer bazı rivayetlerde İstanbul'a İslam ordularının tekbir ve tesbihlerle gireceği ve pek çok ganimet elde edecekler de haber verilmektedir. Hatta Abdullah bin Amr'dan gelen bir rivayette de Konstantiniyye'yi ismi benim ismim olan bir adam fethedecektir denerek e, nakledilmiştir. Ki İstanbul'u fethedecek kimsenin isminin Muhammed olacağını haber verilmesi haberin yer aldığı kaynak pek sağlam kabul edilmesi de ilginç bir asınlattır. 21'e baktığımız zaman Muhammed Hamad. Şimdi Noamim Hammad el Meziyeni ki kendisi mervlidir, ünlü Türk hadisçilerinden bir tanesidir. Aynı zamanda Buhari'nin hocalarından bir tanesidir. Onun Kitabü'l-Fiten isimli bir eseri vardır ve günümüze kadar da gelmiş ve şu anda da baskısı mevcuttur. Orada Kitab-ı ve Melahim dediğimiz, işte geç, önceki derslerde bahsetmiş olduğumuz, gelecekte meydana gelecek olan hadiseler, özellikle savaş e, ve türü hadiselerle ilgili Hz. Peygamber'e izafe edilen haberlerin yer aldığı ve bir araya getirildiği rivayetler söz konusu. Tabi bunların, bunların hepsi senetleriyle beraber mektredilmektedir. Tabi Nuhem bin Hammad'ın Kitab-ı isimli eseri içerisinde yer alan Hadis usulü kriterlerine göre e, belirli sayılarda olsa e, mevzu rivayetlerin bulunmasından dolayı kitap genel itibariyle eleştirilmiştir. Ancak e, içerisinde yer alan pek çok rivayetin de bizim kütüb-i tisa kütüb kütüb gibi e, hatıra sayılan e, hadis kitaplarında da yer almış olması tabi senet noktasından söylüyorum ben e, o tür rivayetlerin e, en azından belli oranda da dikkat alması gerektiğini bize böylece hatırlatmış olmaktadır. Zira bu kaynak fetihten 6 asır önce kalim almıştı. Şimdi bakınız. Şimdi orada Konstantini ismi benim ismim olan bir adam fethedilecektir şeklinde. Ee, ismi e, en azından biraz önce dediğim gibi e, bizatihi fetheden kişinin isminin ya da künyesinin e, belirtilmiş olmasının hadis rivayetinde dikkat alınacağı zaman ihtiyat olması gerektiğini söylemiştim. Ancak sadece bir tesadüf olarak ya da tevafuk olarak diyebilirsiniz. bu eserin bile bu eserin bile İstanbul'un fethedilmesinden 6 asır önce kalem almış olması oldukça ilginç bir tesadüf olarak değerlendirebilirsiniz tabii. Ebû Nuaym el burada ufak bir şey var. Nuaym Muhammed bin Hammad el -Mervezi. Elfiden altı bu eserinde daha ilginç olan bir şey de vardır ki, kıyamet alametlerinin sayıldığı bir rivayete pek çok şey sıralandıktan sonra İstanbul'da bir ateş ve kibritin çıkacağı, bunların dumanının gökyüzünde kalacağının haber verilmiş olmasıdır. Sanki bir anlamda daha sonra icat edilen toplardan bahsedilmektedir diye bir yorum yapılmaktadır ki bu e, subutu katli derecede olan bir yorum olarak değerlendiremeyiz. Sadece hissiyatta yönelik olarak bir yorum olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak bütün bu rivayetler içerisinde gerekse hat, gerekse meşhur olma ve gerekse sonuç bakımından yukarıda metnini ve anlamını verdiğimiz rivayetler e, anlamını verdiğimiz rivayet öne çıkmaktadır ki işte İslamın Fethi hadisiyle ilgili ve Metuhdahan'ın Konstantini hadisi e, üzerinde biraz daha durmamız gerekiyor. Şimdi konuya başlamadan önce sevgili öğrenciler. Biri konsulsü gerekiyor. O da şu. Şimdi istikbale matuf rivayetlerde istikbale matuf rivayetlerde işin temel noktası Hz. Peygamber'in geleceği bilip ile alakalı durum durumun bir kere netliğe kavuşması gerekmektedir. Yani eğer siz derseniz ki daha doğrusu e, inanan insanlar Hazreti Peygamber geleceği bilir. Derseniz ki dersenizde ikincisi kastetmiyorum. Çıkıp bilirsiniz ki peygamberdir geleceği bilir. Derse geleceğe yönelik haberleri herhangi bir ilmi e, kritere tenkili tabi tutmadan olduğu gibi hepsini zaten kabul etmiş demektir. Eğer Hazreti Peygamber yani peygamber olarak sadece Allah'ın de <gülüyor> bildirmiştir. Yani geleceği yönelik olan haberleri bildirmiştir derseniz ve bunun da sadece bunu da sadece e, bildirdiklerinin de Kur'an-ı Kerim'de olduğunu söylerseniz bunun dışındaki bütün bilgileri yani istikbale yönelik geleceği yönelik haberleri toptan yapmış olursunuz, reddetmiş olursunuz. Yani çünkü Cenab-ı Hakk'ın bildirdiklerinin nedir? Sadece Kur'an-ı Kerim'de olduğu kadarıyladır. Dediğiniz zaman, geriye kalan istikbale yönelik e, haberleri de toptan yapmış olursunuz? reddet Yani şekle, rivayetin formuna ya da rivayetlerin şekline formuna baktığınız zaman e, istikbale matuf haberi ihtiva ediyorsa, yani senedine ya da metnin muhtevasına vesaire bakmasın olduğu gibi yapmış olursunuz, reddetmiş olursunuz. Eğer derseniz ki Hazreti Peygamber bir beşerdir. Hazreti Peygamber aynı zamanda bir vahiy alandır. Yani bir peygamber, bir elçi. Ve o elçiye bir vahiy ile bir şey bildirilmektedir. Ki bunun yazılı formatı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve istikbali gerek mazideki, geçmişteki, gerekse haldeki, gerekse istikbalde Kalpten aldığı bilgiler ne yapmış olmaktadır? Vahiy vasıtasıyla bize bildirmiş olmaktadır. Ancak bir de nice bildirmedikleri var daha doğrusu. Kendisine bildirilen, kendisine bildirilen ancak bildirildiği şeyi bizatihi Kur'an-ı Kerim'de yer almayan ne olduğu önceden kendisine bildirilmediği halde yani bizatihi Kur'an-ı Kerim'de yer almadığı halde ancak kendisine bildirildiği ifade edilen ayetler vardır. Mesela onların ayrıntılarını biz Kur'an Kerim'de ayrıntılı olarak göremiyoruz. O takdirde eğer şuna inanırsanız Hazreti Peygamber bir beşerdir, bir Peygamberdir ve o Peygamberliği ile beraber e, onun e, vahiy dışı demiyim ama vahiyle bağlantısı olan bir e, bir bağlantıyla Cenab-ı Hakla irtibat halinde olduğu kesindir. Bunun adına kimleri ilham demiştir, kimisi vahiy gayrimettur demiştir vesaire. Ama bir şekilde Cenab-ı Hak'la e, adına vahiy demediğimiz vahiyin dışında ya da vahim bir türü olan bir başka çeşitli bir bağlantı noktası vardır. Ve istikbale matuf haberleri de e, tabi subutu kat'i en azından kat'i derecede olmak kaydıyla bize ulaşan haberler çerçevesinde söylüyorum. Ne yapması gerekir? En azından e, bu şekilde anlamamız gerekiyor. İşte o tür rivayetleri o tür bilgileri biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle ki işte bu tür rivayetler yani istikbale matuf olan haberler konusunda Hazreti Peygamberin bildirdiği kadarıyla Cenab-ı Hak'ın kendisine bildirdiği kadarıyla ya da Hazreti Peygamberin metin tanıması, metnin toplumu tanıması açısından aynı zamanda bir devlet başkanı olmasa sebebiyle aynı zamanda bir devlet başkanı devlet başkanlığı vasfını hiçbir zaman asla yabana atmamamız gerekiyor. Devlet başkanı olması, bir yandan peygamber olması, devlet başkanı olması ve toplumunu tanıyan bir insan olması hasebiyle istikbale matuf gözüken, form olarak şekil olarak, istikbale matuf olarak gözüken ama kesin bir ifade şekli, yani muhakkak olacaktırız, ya falanca zaman falanca mekanda değil de teşvik edici mahiyette Teşvik edici mahiyette ya da bir öngörü olarak bir öngörü olarak da değerlendirebiliriz. Yani hem kesin bilgi ifade edebilecek tarzda olan olarak da düşünebiliriz. Hem de bir öngörü olarak da düşünebiliriz. Ee, şimdi siz bazı şeylere gücünüz yet yetmeyebilir. Yani zamanınız el vermeyebilir. Toplumsal yapıyı e, dikkate aldığınız takdirde. O toplumsal yapı çerçevesinde bazı hususlara dikkat ediyorsunuz. Dolayısıyla zamanınızın, sürenizin e, yetmeyeceğini hayat tarzı olarak, yaşam tarzı olarak biliyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Siz sizden sonra gelecek olanlara bir yol gösteriyorsunuz. Ya da bir hedef gösteriyorsunuz. Bu hedefi bir şekilde e, deyim ise ok atarak en okun, e, uzanabildiği en e, ücra köşeye varıncaya kadar siz oraya bir hedef gösteriyorsunuz. O hedefe doğru İnsanınızı, yani toplumunuzu, yani ümmeti gönderilmiş oluyorsunuz. Strateji unutmayalım. İslam dini, din olarak söylüyorum, biz aynı zamanda bir strateji dinidir. Yani sadece başlı başına toplumun kendi içerisinde kapalı bir kutu değildir. Daima strateji öngören yani geleceğe yön veren, gelecekle alakalı plan ve programları olan, ee, bir takım e, düşünce ve sistemleri kendi içerisinde barındırmış olan bir dini de e, daha doğrusu bir yapıyı da bünyesinde barındırır. Dolayısıyla istikbalı matif haberleri ihtiyaatte karşılamak gerekir. Özellikle isim, kasten isim ve tarih belirtildiği zaman onda çok ihtiyat olmak gerekir. Ancak form itibarıyla her istikbali haberi, her istikbalı haberi mutlak anlamda Hazreti Peygamber'in geleceği biliyor şeklindeki bir ifadesi olarak değil bir öngörü olarak da tabi isim ve tarih kesinlikle belirtilmeksizin yani falanca falanca yeri falanca kişi fethedecektir falanca yeri falanca kişi ve falanca tarihte fethedecektir ya da oranın kapılarını açacak şeklindeki ifadeler daima ihtiyata karşılatılması gerekiyor ama bunun haricindekileri form olarak bakıldığı takdirde yani o formda istikbale muhatuf bir haber varsa bunu mutlak anlamda bir geleceğe e, kayıtlayan bir ifade olarak değil, bir öngörü olarak, bir stratejist olarak ya da bir hedef tayin edici olarak da düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Fetih hadisinde mesela bu çerçevede düşünmemiz icap eder. Ve tuftahannel kostantiniya ve leniyamel emiru şeklinde başlayan rivayete baktığımız zaman içerisinde en ufak bir şekilde kim tarafından ve zaman itibariyle e, Fethedileceğine dair ifade ya da beyan yer almamakta. Sadece belli bir bölgenin, ki o bölgede Konstantiniyye'dir, elbet düzgün fetholunacağını ve onu fetheden komutanın ve onun ordusunun e, bu müjdeye masal olduğunu belirten bir beyanıdır ki bu da gayet normaldir. E, şimdi Sovyetler Birliği dağılmadan önce çıkıp da birileri deseydi ki hemen Sovyetler Birliği bir gece de dağılacak demiş olsaydı kimse inanmaz ama bunun gelen insanlar vardır. Demişler ki elbet bir gün Sovyetler Birliği doğalacak. Bu gayet normaldir. Şöyle normaldir. Çünkü Allah'ın kanunudur yani sünnetullah'tır. Her birlik yani her bütünlük bir şekilde doğar, büyür yani gelişir, zirveye ulaşır ve daha sonra da e, bizden biri aşağı doğru çeker ve yok olur gider. Yani yok olur derken artık e, tamamen bir, bir çıkışın bir inişte vardır. Bu gayet normal olan bir şeydir. Ha, Dolayısıyla da bazı şeyleri insanlar e, zamanda mekan çerçevesine bakıldığı zaman öngörebilir. Bu öngörü noktasının bakıldığında da herhangi bir sıkıntı olması gerektir. Ya şimdi düşünün şimdi e, devleti âli olarak ifade edilen Osmanlı Osmanlı Devleti. Tabii ben e, bu arada e, bir parantez açayım. Ben Osmanlı'yı imparatorluk olarak düşünüyorum. Osmanlı bir imparatorluk değildi. Osmanlı bir devletti. Devleti aliye. İmparatorluk kavramı, yani tabi o vereceğiniz anlama göre değişebilir. İmparatorluk kavramı emperyal, yani sömürge amaçlı olan bir bütünlüğü ifade eder. Sömürgeciliği ifade eder. Siz gittiğiniz başka yerleri ne yaparsınız? Kendi ürtenize alırsınız. Oranın toprağını, dinini, her, şey, her şeysini sömürürsünüz. Kendi dilinizi, kendi dininizi oraya adapte edersiniz. Bir şekilde bunu yap, yani sömür amaçlıdır. İmparatorlukların hedefinde bu vardır. Ama Osmanlı Osmanlı bir imparatorluk değildi. Osmanlı bir devletti. Devletin gereğini ise onu yapıyordu. Gittiği yerlerde oranın toprağını sömürmemiştir. Daha doğrusu kendi kendi halkına, kendi halkına üstün gösterip oranın halkını fakirleştirme gibi bir hedef içerisinde olmamıştır. Oranın e, kültürünü kültürünü tamamen yok etmemiştir. Oranın kültürünü yok etmemiş aksine e, kültürlerle haşır neşir olmuştur. Şimdi mesela bu çerçeveden baktığımız zaman e, Osmanlı devleti Anadolu'ya yapmadığı hizmetleri evet bunu açık yürekli ifade etmek de lazım. E, Anadolu'ya yapmadığı hizmetleri Rumeli tarafına ya da e, Arap ülkelerine yapmıştır. Yani e, Arap coğrafyasını yapmıştır. Yani Anadolu'nun dışındaki yerlere hizmetini götürmüştür. Eğer Osmanlı devleti, eğer imparatorluk olmuş olsaydı, şu anda ben e, Arap topraklarına gittiğim zaman ya da hakim olduğu topraklara gittiğim zaman ben onlarla, Arapça değil hali ben onlarla Türkçe konuşuyor olacaktım. Rumeli tarafına vesaire gittiğim zaman ben e, şu anda odaki insanlar benimle hali hazırda Türkçe konuşuyor olacaklar idi. Dolayısıyla sadece yeri gelmişken e, söylemiş olayım dedim. Osmanlı bir, e, bir imparatorluk değil. Osmanlı bir devlettir. Ve devletin gereğini ise e, onu o şekilde yapmıştır diye. Bu da benim şahsen azani görüşümdür. Bazen şunu, şunu diyebilirsiniz. E, çok aykırı. Hayır aykırı bir fikir değil bu. Olması, gere olması gerektiğini düşündüğüm bir fikirdir. Ee, tıpkı yanlış bazı şeyleri yanlış kullanabiliyoruz ya da farkında olmadan e, yanlış ifade edebiliyoruz ama bünyesinde neyi barındırmadan da ister istemez farkında olmuyoruz. Tıpkı işte bir zamanlar ya da çok yakın zamanda olduğu gibi e, Osmanlı'yı bir ayrı sanki bir ırk olarak gösterip Osmanlıca ifade etmiş e, olmak gibi Osmanlıca diye bir dil yoktur. Osmanlı Türkçesi vardır ee, ve o şekilde ifade edilmesi gerekirken artık Galata meşhur e, haline gelmiştir. Yani Osmanlı Türkçesi işte bunun gibi de Osmanlı İmparatorluğu diye bir de e, İmparatorluk yoktur. Bu kavram İmparatorluğu, yani İmparatorluğu İmpar, İmpar, İmpar, İmpar, İmpar, İmpar, İmpar ifadesi yabancıların Osmanlı'ya sunmuş oldukları, Osmanlı'ya göstermiş oldukları, onlar da kendileri gibi düşündükleri için onların koymuş oldukları bir isimlendirmedir. Yoksa hiçbir zaman bizim kendi tarihimizde Osmanlı İmparatorluğu diye bir ifade ya da buna benzer, bunu çağrıştıran bir ifade asla söz konusu değildir. Evet. İsterseniz burada kalalım. Burada biraz şöyle 10 dakika mola verelim. Daha sonra kaldığımız yerden hem de sıfırdan e, İslam'ın fethiyle ilgili hadisen başlamış oluruz.